Bugünkü üçüncü ismimiz El-Vehhab kelimesi, ismi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de üç yerde zikrediyor Allah Azze ve Celle El-Vehhab ismini. <gülüyor> Birincisi, Alimran imran Suresi 8. Ayet-i Kerimesi'nde ki Allah Azze ve Celle, رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَّابِ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 ee, Allah azze ve Celle nebisi Süleyman Aleyhisselam'ın duasıyla alakalı diyor ki: "Kale Rabbiğfirli ve mulken la yenbagi min Ya Rabbim beni bağışla ve bana öyle bir mülk ver ki benden sonra kimseye böyle bir mülk nasip olmasın. İnneke entel Çünkü sen Vehhab olansın. Vahhab kelimesi kardeşlerim Allah azze ve celle'nin isimlerinden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 ee, hatırlanmalarını, anılmalarını sağladık diyor Allah Azze ve Celle Meryem suresi 50. ayet-i kerimesinde. Ve diyor ki وَوَهَبْنَا لَهُمْ min rahmetina اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيَّ Ona diyor biz rahmetimizden verdik ve onu kardeşi Harun'u nebi kıldık diyor Allah Azze ve Celle. Ve ne diyor ki رَبَّنَا la تُزِقْ kulubana". بعد إذ هديتنا bize hidayet ettikten sonra kalplerimize saptırma ve hablena min ladunke rahme bize katından rahmet bağışla inneke entel çünkü vahhab olan çokça veren ancak ve ancak sensin bu da neyle hep Allah azze ve celle'nin o rahmet bahşetmesiyle alakalı اَمْ عَنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ vahab Yoksa onların aziz olan ve çokça veren, vahhab olan Rabbinin rahmetinin hazinelerinden mi var onların yanında diyor Allah Azze ve Celle. Yine Allah Azze ve Celle'nin bahşettiği, vahab ismiyle bahşettiği şeylerden bir tanesi de hüküm ve mülktür. Allah'ın bahşettiği, Allah'ın vahab ismiyle verdiği. Diyor ki Allah Azze ve Celle, şuara suresi 21. ayeti kerimesinde,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 güzel bir zürriyettir. Allah'ın bahşettiği o vaha bismiyle verdiği şeylerden bir tanesi. Diyor ki Sat Suresi 43. ayet-i kerimesinde Eyüp Aleyhisselam'ın alakalı Bu vehebna lahu ehlehu ve mislen ma'hum rahmeten minna. Ona diyor katımızdan bahşettik kendisine ve ailesine ve onunla birlikte katımızdan bir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 Biz e bize de diyor imam kıl. Ve hebna lehu ve Ya'kub nafileten ve Ve İbrahim aleyhisselam'la alakalı biz ona İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsi de salih kimselerdi. Bunlar hep neyle alakalı? Allah azze ve Celle'nin vehab ismiyle alakalı şeylerdir kardeşlerim. Ve hebna li Davud ve Süleyman ni'mal abdu İnnehu awwab ve biz diyor Davuda Süleymanı verdik o ne güzel bir kuldu.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 Yebu limen yasha inatha ve yehabu limen yasha adhkura. Allah dilediğine kız çocuğu bahşeder, dilediğine de erkek çocuğu bahşeder. Ve yine diyor ki: "A'uze vecuhum dhukrana ve inatha. Dilediğine erkek ve kız çocukları bahşeder ve yec'alu men yasha aqiman." Allah dilediğini de kısır kılar diyor. "Innahu alimun kadir." Muhakkak ki Allah bilendir, her şeye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 ve Teala diyor ki Allah yehabu limen yashau Allah azze ve celle dilediğine erkek çocuk olmaksızın sadece kız çocuğu bahşeder bu habisme ile ve yehabu limen zukur <gülüyor> ve dilediğine Allah kız çocuğu vermez sadece erkek çocuğu verir av yuzevcuhum zukran wa inatha ve dilediğine de hem kız hem de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 Hiçbir nesil ondan kalk etmez buyuruyor Allah Azze ve Celle kitabı keriminde. Ee, demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin verdiği çocuk ve onun salahı ıslah olması hep Allah Azze ve Celle'ye vehhab olan Allah Subhanahu ve Taala'ya hamd edilmesi gereken meselelerden bir tanesidir. Diyor ki Allah Azze ve Celle İbrahim Suresi 39. ayet-i kerimesinde Elhamdünillâhillezî vehebelî alel-kiberi İsmail ve İshâk. İnne Rabbi lesemî'ud-dua. Bu büyük yaşıma rağmen bana İsmail'i ve İshâk'ı bahşeden Allah'a hamdolsun. Demek ki bu çocuk rızıklandırılması, hamd edilmesi gereken bir şeydir ki İnne Rabbi lesemî'ud-dua.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 Ve bizi cehennem azabından koru. Rahmetinle, merhametinle cennetine gir kullarından eyle. <gülüyor> bizi ve neslimizi namazı kılan, nezekat veren kullarından eyle. Allahum amin. Subhaneke, Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruka ve atubi ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.